Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Vahiy babı. Şey İmam Hafız olan Ebu Abdullah Muhammed İbni İsmail İbni İbrahim İbni El-Mughire El-Buhari. Allah ona rahmet etsin. Amin. Şöyle dedi. Birinci bab. Resulullah'a Allah ona salat ve selam etsin. Vahyin başlangıcı nasıl olduğu ve zikri yüce olan Allah'ın şu kavli. Nuh'a ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve evlatlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyeylediğimiz ve Davud'a zebur verdiğimiz gibi şüphesiz sana da vahyettik biz. Nisa suresi 163. ayet. Bize Humeydi Abdullah İbni Zubeyr tahsis edip şöyle dedi. Bize Sufyan İbni Uyayme tahdis edip şöyle dedi. Bize Yahya İbni Said El Ensari tahdis edip şöyle dedi. Bana Muhammed İbni İbrahim Etteymi haber verdi ki kendisi Alkame İbni Vakkas el-Laysi'den şöyle derken işitmiştir. Ben Umer İbni el-Hattab Allah ondan razı olsun e, ondan işittim. Minber üzerinde şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyuruyordu. Ameller ancak niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan şey ancak odur. Artık her kim nail olacağı bir dünya malı veya nikah edeceği bir kadından dolayı hicret etmişse onun hicreti Allah ve Resulü'nün rızasına değil hicret etmiş olduğu şeyedir. Bize Abdullah İbni Yusuf tahdis edip şöyle dedi Bize Malik İbni Enes, Hişam İbni Urve'den o da Babası Urve Tutmur Beyir'den. O da müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh'dan haber verdi ki şöyle demiştir. Haris İbni Hişam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Ya Resulullah sana vahiy nasıl geldi diye sordu. Resulullah bazı vakitler bana çıngırak sesi gibi gelir ki bana en ağır geleni budur. Benden o hal gider gitmez meleğin bana söylediğini iyice bellemiş olurum. Bazen de melek bana bir insan olarak temessül eder. Benimle konuşur, ben de söylediğini iyice bellerim buyurdu. Ayşe radiyallahu anh şöyle dedi. Resulullah'ı soğuğu pek şiddetli bir günde kendisine vahiy inerek görmüşümdür. İşte öyle soğuk bir günde bile kendisinden o hal geçtiği vakitte şakaklarından şapır şapır terler akardı. Bize Yahya İbni Bukeyl Tahtis edip şöyle dedi. Bize Leis Ukayl'dan, o da İbn-i o da Urveç-i Zübeyir'den tahtis etti. Müminlerin annesi Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın ilk vahiy başlangıcı uykuda doğru rüya görmekle olmuştur. Hiçbir rüya görmezdi ki sabah aydınlığı gibi açık seçik zuhur etmesin. Ondan sonra kalbine yalnız sevgilisi bırakıldı. Artık Hira dağındaki mağara içerisinde yalnızlığa çekilip oradan ailesinin yanına gelinceye kadar Adeli Muayyen gecelerde tahammüs ki taabbüt demektir, eder ve yine de azıklanıp giderdi. Sonra yine Hatice'nin yanına dönüp bir o kadar zaman için Azık tedarik eder. Nihayet Resulullah'a bir gün Hira mağarasında bulunduğu sırada hak yani vahiy geldi. Şöyle ki ona melek geldi ikra yani oku dedi. O da ben okuma bilmem cevabını verdi. Peygamber buyurdu ki o zaman melek beni alıp takatim kesilinceye kadar sıkıştırdı. Sonra beni bırakıp yine ikra dedi. Ben de ona okumak bilmem dedim. Yine beni alıp ikinci defa takifim kesimceye kadar sıkıştırdı. Sonra beni bırakıp yine ikra dedi. Ben de okuma bilmem dedim. Nihayet beni alıp üçüncü defa sıkıştırdı. Sonra beni bırakıp Yaradan Rabbinin ismiyle oku. O insanı yapışkan bir kan pırtısından yarattı. Oku. Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir ki o Kalemle yazı yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini o öğretti. Allah suresi 1 ve 5. ayetler dedi. Bunun üzerine Resulullah kendisine vahyolunan bu ayetlerle korkudan yüreği titreyerek döndü ve Hatice binti Hüveydid'in yanına giderek beni sarıp örtünüz, beni sarıp örtünüz dedi. Korkusu gidinceye kadar vücudunu sarıp örttüler. Ondan sonra Resulullah Vaki olan hadiseyi Hatice'ye haber vererek kendimden korktum dedi. Hatice radıyallahu anh öyle deme. Allah'a yemin ederim ki Allah hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabana bakarsın. İşini görmekten aciz olanların ağırlığını yüklenirsin. Fakire verirsin. Kimseni kazandıramayacağını kazandırırsın. Misafiri ağırlarsın. Hak yolunda zuhur eden hadiselerde halka Yardım edersin dedi. Bundan sonra Hatice peygamberi birlikte alıp amcası oğlu Varahat İbni Nerfel, İbni Esed, İbni Abdül götürdü. Bu zat cahiliyet zamanında Hristiyan dinine girmiş bir kimse olup İbranice yazabilir ve İncil'den de Allah'ın dilediği miktarda bazı şeyleri İbranice yazardı. varaka gözlerine körlük gelmiş bir ihtiyardı. Hatice Baraka'ya amcam oğlu dinle bak kardeşinin oğlu ne söylüyor dedi. Baraka ne var kardeşimin oğlu diye sorunca Resulullah gördüğü şeyleri kendisine haber verdi. Bunun üzerine Varaka şöyle dedi. Bu gördüğün Allah'ın Musa'ya gönderdiği namustur. Ah keşke senin davetin günlerinde genç olsaydım. Kavmin seni çıkaracakları zaman keşke Hayatta olsam. Bunun üzerine Resulullah onlar beni çıkaracaklar mı ki diye sordu. O da evet senin getirdiğin gibi bir şeyi getirmiş. Yani vahiy tebliğ etmiş bir kimse yoktur ki düşmanlığa uğramasın. Şayet senin davet günlerine yetişirsen sana son derece yardım ederim cevabını verdi. Ondan sonra çok geçmedi. Varaka vefat etti. Ve <gülüyor> o esnada bir müddet için vahiy kesildi. İbn-i Şahab söyle dedi. Ve bana Ebu Selem'e İbn-i Abdurrahman haber verdi ki Cabir i̇bn Abdullah da geçen hadisi rivayet edip şöyle dönüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahyin kesilmesinden bahsederken söz arasında şöyle buyurdu. Ben bir gün yürürken birdenbire gökyüzü tarafından bir ses işittim. Başımı kaldırdım. Bir de baktım ki Hira'da bana gelen melek yani Cebrail aleyhisselam Sema ile arasında bir küssü üzerinde oturmuş. Pek ziyade korktum. Evime dönüp beni örtün, beni örtün dedim. Bunun üzerine Allah Teala ey bürünüp salınan kalk artık korkut. Rabbini büyük tanır, elbiselerini temizle, azabı terk eyle. El-Müttesi suresi 1 ve 5. ayetleri indirdi. Artık vahiy kızıştı da arka arkaya devam etti. Bu hadisi Leys'ten rivayet etmekte Abdullah İbni e, Yusuf Ebu Salih İsnabın başında bulunup Bukhari'nin şeyhi olan Yahya İbni Bukayir'e mutabak etmişlerdir. Ve yine bu hadisi Zuhri'den rivayet etmekle Hilal İbni Reddat Ukayil'e mutabak etmiştir. Yunus ibni Zeyd ile Mamel İbni Raşid bundan evvelki hadisteki Kalbi titreyerek tabiri yerine omuz ile boyun arasındaki etleri titreyerek tabirini söylediler. Bize Musa İbni İsmail tahdis edip şöyle dedi. Bize Ebu Avane tahdis edip şöyle dedi. Bize Musa İbni Ebi, İbni Ebi Ayşe tahdis edip şöyle dedi. Bize Said İbn Cubayr İbni Abbas radıyallahu anh'dan o da radıyallahu anh'dan tahtis etti ki o onu acele kavrayıp ezber etmen için dilini onunla depretme. Kıyamet suresi 16. ayetinin tefsiri hakkında şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem indirilen ayetlerin zaptı yüzünden güçlük çeken ve bundan dolayı çok kereler tuzaklarına kıbıldatırdı. Bunu söylerken de İbni Abbas işte Resulullah dudaklarını nasıl kıbıldatıyor ise ben de öyle kımıldatıyorum demiştir. Bunun üzerine Yüce Allah ona onu acele kavrayıp ezber etmen için Cibril vahyi iyice bitirmeden dilini onunla debretme. Onu göğsünde toplamak onu diline akıtıp okutmak şüphesiz bize aittir. Öyleyse biz onu okuduğumuz vakit sen de onun onun kıraatine uy. Sonra onu açıklamak da hakikat de bize aittir. Kıyamet Suresi 16-16 19. ayetler, ayetlerini indirdi. Kur'an'ı senin göğsüne toplayıp onu okuyabilmen şüphesiz bize aittir. Kur'an'ı Cibri'nin diliyle sana okuduğumuzda onu dinle ve suküt ederek ona kulak ver. Ondan sonra onu dürüst okumanı biz tekerrüf ederiz. Dürüst okumanı biz tekeffül ederiz demektedir. İşte bundan sonra Resulullah'a ne zaman Cibril gelirse süküt edip onu dinlerdi. Cibril gelince onun getirdiği kelamı, ayetleri o nasıl okumuş ise peygamber de öylece okur idi. Bize Abdun tahtis edip şöyle dedi. Bize Abdullah İbni Mübarek haber verip şöyle dedi. Bize Yunus İbni Yezid Zuhri'den haber verdi. Ve yine şey İbni Muhammed tahdis edip şöyle dedi. Bize Abdullah İbni Mübarek haber verip şöyle dedi. Bize Yunus İbni Yezid, Mamer İbni Raşid Zuhri'den onun benzerine haber verdi. Zuhri şöyle demiştir. Bana Ukayil İbni Abdullah haber verdi. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömert idi. En cömert olduğu zaman da Ramazan Ayı idi ki bu ay Cibril'in kendisine çokça buluştuğu zaman idi. Cibril aleyhisselamın Ramazan'ın her gecesinde peygamberle buluşup, onurla Kur'an müdahalesi ve müzakere ederdi. İşte bundan dolayı Resulullah hayır dağıtmakta, esmesi maniaya uğramayan rüzgardan daha cömert idi. bize Ebu Yaman el Hakem İbni Nafi tahsis edip şöyle dedi. Bize Şuhayt İbni Ebu Hamza Zuhri'den haber verdi. Zuhri şöyle dedi. Bana Abdullah İbni Utbe İbni Mesud'un oğlu Ubeydullah haber verdi ki ona Abdullah İbni Abbas haber vermiştir. İbni Abbas da Ebu Sufyan İbni Harp haber verdi ki gerek kendisiyle gerek Kureş kafirleriyle ile Resulullah'ın Hudeybiye sulhunu akdettiği mütearike müddeti içerisinde ticaret için Şam'a giden bir Kureş kafilesi içinde bulunduğu sırada Rum Kayseri Hiraklı Yusuf tarafından davet olunmuş. Ebu Sufyan ile arkadaşları Sıraklı Yusuf'un yanına gelmişler. O zaman Sıraklı Yusuf ile mayetindeki İliya yani Beytül Maqdis'teymiş. Rum büyükleri iken Kayser bunları meclise çağırmış. Huzuruna alıp tencüman, tercümanın da gelmesini emretmiş. Tercüman peygamberim diyen bu zatta nesepçe en yakın olanınız hangisidir hanginizdir diye sormuş. Ebu Süfyan dedi ki ben, nesepçe en yakınları benim dedim. Bunun üzerine hilaklıyız. Onu bana yakın getiriniz. Arkadaşlarını da yakınına getiriniz. Lakin arkasında dursunlar. Ondan sonra tercümana dönüp dedi ki, bunlara söyle. Ben bu zat hakkında bu adamdan bazı şeyler soracağım. Bana yalan söylerse onu teklim etsinler. <gülüyor> Ebu Sufyan dedi ki, vallahi arkadaşların yalanımı ötede de söylerler diye utanmasaydım onu yani peygamber hakkında yalanlar uydururdum. Ondan sonra bana ilk sorduğu soru şu oldu. Sizin içinizde mezhebi nasıldır? Onun içimizde mesebi pek büyüktür dedim. Sizden bu sözü ondan evvel söylemiş. Yani ondan evvel peygamberlik davası etmiş. Hiçbir kimse var mıydı dedi. Yoktu dedim. Babaları içinde hiçbir melik gelmiş midir dedi. Hayır dedim. Ona tabi olanlar halkın şereflileri mi yoksa zayıfları midir dedi. Halkın zayıf olanlarıdır dedim. Ona tabi olanlar artıyor mu yoksa eksiliyor mu dedi. Artıyorlar dedim. İçinde, içlerinde onun dinine girdikten sonra beğenmezlikten dolayı dininden dönerler var mıdır dedi. Yoktur dedim. Şu dediğini demezden yani dine davetten evvel ''Hiç yalan ile ittiham ettiğiniz var mıydı? dedi. ''Hayır.'' dedim. ''Hiç kadireder mi?'' yani ''Ahdi bozar mı?'' dedi. ''Hayır, kadir etmez. ''Ancak biz şimdi onunla bir müddet kadar mütareke halindeyiz.'' ''Bu müddet içerisinde ne yapacağını bilmiyoruz.'' dedim. Ebu Sufyan dedi ki, ''Bana kendiliğinden bir şey katma imkanı verecek bu sözden başkasını bulamadım.'' dedi. Onunla hiç harp ettiniz mi dedi. Evet ettik dedim. Onunla harbiniz nasıldır dedi. Aramızda harp tadil-i nebet iledir. Yah o bize zarar verir yah biz ona zarar veririz dedim. Size ne emrediyor dedi. Bize Allah'a ibadet ediniz. Hiçbir şeyi ona ortak etmeyiniz. Dedelerinizin inanıp da söyleye geldikleri şeyleri terk ediniz diyor. Bize namazı, doğruluğu, iffetliliği ve Allah'ın Eklenip durmasını emrettiği her şeyi ekleyip durmayı emrediyor dedim. Bunun üzerine tercüman dedi ki Ona söyle, nesebini sordum. içinizde en yüksek nesepli olduğunu beyan ettim. Peygamberler de zaten böyle kavimlerinin nesep sahipleri içerisinden gönderildiler. İçinizde bu sözü ondan evvel söylemiş hiçbir kimse var mıydı diye sordum. Hayır dedim. Ondan evvel bu sözü söylemiş kimse olsaydı bu da kendisinden evvel söylenilmiş bir söz'e tabi olmuş bir kimsedir diyebilirdim diye düşünüyorum. Babaları içerisinde hiçbir hükümdar gelmiş midir diye sordum. Hayır dedim. Babaları içinde bir hükümdar olaydı. Bu da babasının mülkünü geri almaya çalışır bir kimsedir diye hükmederdim diyorum. Bu davasına kalkışmadan evvel onun bir yalanını Tutmuş muydunuz diye sordum. Hayır dedim. Ben ise muhakkak ki biliyorum ki önceden halka karşı yalan söylemeye itikap etmemiş iken sonradan Allah'a karşı yalan söylemeye cüret edemezdi. Ona tabi olanlar halkın eşrafı mı yoksa zayıfları mıdır diye sordum. Ona tabi olan insanların zayıflar olduğunu söyledim. Resullerin tabileri de zaten onlardır. Ona uyanlar artıyor mu, eksiliyor mu diye sordum, artıyorlar dedim. İman işi de tamam oluncaya kadar hep bu şekilde gider. İşlerinde onun dinine girdikten sonra beğenmezdikten dolayı dininden dönem var mıdır diye sordum. Hayır dedim. İman da mucik olduğu inşirah kalplere karışıp kökleşinceye kadar böyle olur. Hiç ahde vefasızlık ederler mi diye sordum, hayır dedim. Peygamberler de böyledir, gazil etmezler. Size ne emrediyorlar diye sordum. Yalnız Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak kılmamayı size emrettiğini, putlara ibadetten sizleri nehyettiğini, kezalik namaz ile dost doğruluk, iffetlilik emrettiğini söyledim. Eğer bu dediklerin doğru ise şu ayaklarımın bastığı yerlere yakında o malik olacaktır. Zaten bu peygamberin zuhur edeceğini bilirdim. Lakin sizden olacağını tahmin etmezdim. Onun yanına varabileceğimi bilsem, onunla buluşmak için her türlü zahmete katlanırdım. Yanında olaydım, hizmet arz ederek ayaklarını yıkardım. Ondan sonra Hiraklius, Dıyye'nin elçiliği ile Busra emrine gönderilen ve onun tarafından Kayser'e ulaştırılan Hazreti Peygamber'in mektubunu istedi. Mektubu getiren adam Hırak'la verdi. O da okudu. Mektupta şunlar yazılmıştı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'in Rum'un büyüğü Hırak'la. Hidayete tabi olanlara selam olsun. Bundan sonra seni İslam'da davetine yani Müslümanlığa davet ediyorum. İslam'a gir ki selamet kalasın. Ve Allah'ın eclini iki kat versin. Eğer kabul etmezsen çiftçilerin günahı senin boynunadır. Ey kitap ehli hepimiz bizimle aranızda musavi bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına tapmayın. Ona hiçbir şeyi eş tutmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi Rabler tanımayalım. Eğer yüz çevirirlerse deyiniz ki şahit olun. Biz muhakkak müslümanlardanız. Ali Ümran suresi 64. ayet. Ebu Sufyan dedi ki Hırak'la diyeceğini dedikten ve mektubun okumasını bitirdikten sonra yanında gürültü çoğaldı. Sesler yükseldi. Biz de yanından çıktık. Arkadaşlarımla yalnız kalınca onlara dedim ki İbni Ebi Keşben'in yani peygamberin işi hakikaten büyüyor. Beni as farmedik ki Beni beni az vermedi ki ondan korkuyor. Artık Rasulullah'ın galip geleceğine, ta Allah İslam'ı kalbime girdiğinceye kadar kesin inancım devam etti. İlyas, yani beytul mahdus sahibi ve Hıraklın dostu olup, Şam Hristiyanlarına episkopos tayin edilen İbnü'l Natür Hırakl'den bahsederken dedi ki, Hırakl beytul mahdus'e geldiği zaman. Günün birinde pek ziyade kederli göründü. Patriklerinden, kumandanlarından bazıları ona senin halini başka türlü görüyoruz dediler. İbn Natur da dedi ki Hıraful yıldızlara bakar kahinliğe aşina bir kimseydi. Bu suale maruz kalınca onlara bu gece yıldızlara baktığımda Hitan Melikini zuhur etmiş gördüm. Bu ümmet içinde sünnet olanlar kimlerdir diye sordu. Yahudilerden başka sünnet olan yoktur. Onlarda, Onlardan da sakın endişe etme. Memleketinin şehirlerine yaz. Oralarda ki Yahudileri öldürsünler dediler. Derken Hira huzuruna gelen Kastanmeliki tarafından Resulullah'a dair haber ulaştırmaya memur olarak gönderilmiş bir adam getirildi. Hırak'ın yüz o adamdan haberi alınca gidin de bu adam sünnetli midir değil midir bakın dedi. Baktılar sünnetli olduğunu bildirdiler. Sonra gelen adamdan Arap kavmi sünnetli midir diye sordu. Sünnet olurlar cevabını aldı. Bunun üzerine Hıraklıyız bu ümmetin meliki işte zuhur etmiştir dedi. Ondan sonra Hırakl Roma'da ilimce kendi benzeri bir dostuna mektup yazıp Hıms'a gitti. Hıms'tan ayrılmadan o dostundan peygamberin zuhur ettiğini ve bunun için bunun bir peygamber olduğu hakkındaki görüşüne muvafık bir mektup geldi. Mütakiben Hırak'ın Hırmız'da bulunan bir hasrına Rum büyüklerini de davet ederek kapıların kapanmasını emretti. Sonra yüksek bir yere çıkıp ey Rum cemaati bu peygambere beyat edip felah ve güçte olmayı istemez misiniz diye hitap etti. Bunun üzerine cemaati yaban eşekleri kadar süratle kapılara doğru kaçıştılar. Ve kapıları kapanmış buldular. Fıraklı bu derece nefreti görüp de iman getirmelerinden ümitsiz olunca bunları geri çevirin diye emretti. Ve onlara dönüp demin deminki sözlerimizi dininize olan sımsıkı bağırlılığınızı öğrenmek için söyledim. Bunu da gözlerimde gördüm dedi. Bu söz üzerine oradakiler memnunluklarını beyan ederek kendisine tazimle secde ettiler. Fıraklı'nın imana davet olunması hakkındaki haberin sonu Bundan ibarettir. Bu hadisi Salih İbni Kaysan, Yunus Mamer Zuhri'den zivayet etmişlerdir.